Şimdi tabi bazen uygulamada Müslümanlar, Müslüman devletleri uygulamada Ramazan'a başlama, hı hı. Ramazan bayramını yapma ve yine Arafat konusunda yani kurban bayramı konusunda evet. bir gün önce bir gün sonra yapabiliyor. Bunun birkaç sebebi var. Öncelikle şunu ifade edelim. Türkiye'nin uygulaması nedir bu hususta? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kameri ay başlarına göre biz ibadetlerimizi belirliyoruz. Mesela Ramazan ayı diyoruz, hı hı. Şaban ayı diyoruz, Recep ayı diyoruz. Türkiye'nin uygulaması şudur bu hususta. Hı hı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam madem suğmülü ruyetihi ve aftırülü ruyetihi yani hilali gördüğünüz zaman oruca başlayın, hilali evet. gördüğünüz zaman da orucu bitirin buyuruyor. Demek ki kameri ayın girişinde esas olan hilalin görülmesidir. Hilal, ay dediğimiz şey 29 gün, 12 saat, 44 dakikada efendim dünyanın etrafında dönüyor. Bazen evet. 29 gün olabiliyor kameri ay, bazen 30 gün olabiliyor. Evet. Ee, Böyle şöyle bir problem var. Hilal tabi dünyanın her yerinde aynı anda görülemeyebiliyor. Yani belli bir açı yapması gerekiyor. Hilalin tabii. güneşten belli bir açı yapması gerekiyor. Tabii. 8 derecelik bir açı diyorlar şimdi. Hı hı. O açıyı yaptığı zaman hilal şeklinde görülüyor. Ancak o açıyı yaptığı zaman dünyanın her yerinde akşam vakti olmuyor. Dünyanın herhangi bir yerinde akşam vakti olduğunda bu şart yerine geldiği takdirde Türkiye diyor ki ben ertesi sabaha ayın bir gün, birinci günü kabul ederim. Ancak Hilalin Türkiye'de görülmesinde şart koşmuyor Diyanet İşleri Başkanlığı. Hilal dünyanın neresinde olursa olsun, evet. neresinde görülürse görülsün, bir yerinde görülmüşse ertesi günü ayın başlangıcı kabul ediyor. Ancak Suudi Arabistan ve bazı Müslüman ülkeler diyorlar ki hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini biz esas almıyoruz. Biz hilalin efendim, kendi sınırlarımız içerisinde görülmesini esas alıyoruz. Hı hı. Dolayısıyla Türkiye örnek veriyorum mesela Amerika'da hilal görüldüğü zaman... Onu kabul ediyor, esas alıyor şartlarına uygunsa ve ona göre aya giriş yapıyor. Evet. Ancak Suudi Arabistan'da hilal görülmüyor Amerika'da görüldüğü vakit. Hı hı. Dolayısıyla Suudi Arabistan ayı tamamlıyor, bir gün daha ilave ediyor. Hı hı. Ay 30 gün olmuş oluyor. Dolayısıyla ertesi aya Türkiye'den bir gün sonra girmiş oluyor. Biz buna fıkıh dilinde ihtilaf metali diyoruz. Hı hı. Yani hilalin ve ayın farklı farklı yerlerde doğması, farklı farklı yerlerde görülmesi diyoruz. Başka bir sebep daha var. Türkiye ve Türkiye ile beraber hareket eden bazı Müslüman devletleri var. Hı hı. Onlar e, hilalin görülmesinde bizati gözle görülmeyi değil e, hesabı da esas alıyorlar. Yani bildiğimiz gibi artık e, astronomi ilmi bundan 500 sene önceki bir ilim gibi değil. Artık e, milyonda bir bile Tabii. hata etmeyen bir ilim. E, Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin ve şemsü vel kamerü bi husban. Ay güneş hepsi bir hesapla hareket eder ve astronomi ilmi artık Cenab-ı Hakk'ın bu ayetinin hikmetine vakıf Kesinlikle. olmuş bir ilim. Dolayısıyla şu anda 100 sene sonra hilal nerede doğacak? Efendim güneş ne zaman tutulacak? Bunları tamamen bize haber verebiliyor. Bin sene sonra bile ve bir milyonda bile hata etme ihtimali yok. Yani bu ayetle sabit dedik. Kesinlikle yani astronomi ilmi ayeti e, ayetin hakikatini tecelli ettirmiş durumda. Dolayısıyla Türkiye buna da riayet ediyor. Ve e, iki tane esası dikkate alarak yani astronomik hesaplara riayet ederek ve dünyanın herhangi bir yerinde hilalin görülmesini yeterli saydığından hı hı. kimi zaman... E, kameri aybaşlarını bir gün önce diğer ülkelerden yapabiliyor. Ancak şunu bilmek lazım. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak biz her sene şunu ifade ediyoruz. Yani buradaki farklılık, mesela onların 29 gün oruç tutması bizim 30 gün oruç tutmamız veya beyefendinin ifade ettiği gibi hı hı. kurban bayramını bir gün sonra veya bir gün önce yapmış olmamız oradaki yapılan ibadete bir zarar vermiyor. Hatta bir Müslüman hı hı. oradaysa, Ramazan ayında ve Yakut'ta Kurban Bayramı'nda zaten mutlaka evet. Kurban Bayramı'nda riayet etmeli. Onlarla beraber Arafat'a çıkmalı. Oradaysa oraya uymalı, oraya riayet etmeli. Kendisinin akrabaları, dostları Türkiye'de farklı bir günde bayram yapmış olsa bile. Hı hı. Yani buradaki iştihat farklılığı, görüş farklılığının ibadete hiçbir zararı söz konusu değil. Buradaki ihtilaf buradaki görüş ayrılığı yeni çıkmış bir görüş ayrılığı da değil sahabe-i kiram efendilerimiz zamanından itibaren alimlerimiz bu konuda farklı düşünmüşler ve farklı farklı günlerde bayram yapıp farklı farklı günlerde iki farklı günden söz ediyorum tabi. Evet. Oruç tutmuşlar. Dolayısıyla endişeye kapılmaya gerek yok. Orada yaptıkları tavaf da geçerli, Arafat'taki vakfeleri de geçerli. Hatta alimlerimiz şunu da ifade etmişler, kitaplarımızda vardır. Müslümanlar 9. E, gün yerine yani Zilhiccai'nin 9.unda Arafat'ta vakfeye duruyorlar. Yanlışlıkla 10. gününde durmuş olsalar ve daha sonra yanlış yaptıkları anlaşılmış olsa bile Hacları geçerlidir, haclarında hiçbir halal söz konusu değildir. Hiçbir endişeye mahal yok. Cenab-ı Hak kabul etsin inşallah. Amin.